Merhaba. Yeni bir söz programına daha hoş geldiniz. Bugün Bandırma'dan iki tane çok güzel birbirinden şahane misafirimiz var. Bir tanesi Rabia Kışıkçı Hoş geldin. Hoş bulduk. Diğeri de Ramazan Ömür. Merhaba. Merhaba. Ee, birlikte çok güzel bir proje ortaya çıkarttınız. Projeden evet. de bahsedeceğiz. Ama öncelikle sizi tanıyalım. Ardından bugün mikrofonun bu tarafında bulunan Rabia ve bendeniz sorularımıza devam edeceğiz. Merhaba. Ee, <gülüyor> Ramazan Ömür... <gülüyor> Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 2. Sınıf Öğrencisiyim, Samsunluyum, 2 yıldan beri e, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda aktif olarak gönüllülük yapıyorum, bu da benim kendi ürettiğim ilk proje ve hala da devam ediyor inşallah. Merhaba, ben Rabia, e, Bandırma'da yaşıyorum, Aslan Ankara'dayım, e, liseye geçtim, 14 yıldan beri buradayım. <gülüyor> Ee, sevginin Ritmi diye Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte bir proje ortaya çıkarttınız ve Rabia'nın da bu işin içinde olduğuz Ramazan senin yazdığın projenin nasıl gideceği, neler olacağı bir proje var ortada. Bu proje, fikri nasıl ortaya çıktı ve sonrasında da proje nedir, ne değildir, ne yaptınız? Birazcık bahsedersen. Ya çok enteresan olacak ama arkadaşlarla böyle otururken... E Hocamız da vardı. Böyle okuldaki sıkıntılardan falan bahsediyorduk. Daha sonra nasıl olduysa iş işte müziğe geldi. Müzikten Çınarlı Mahallesi'ne gittik. Bandırma'daki. Öyle hani dedik müzik, oradaki çocukların müzik yetenekleri var. Bir de bunu ortada olan bir durum var. İçler acısı da olsa. Hani bunu göz önüne getirip bir şeyler elde edelim dedik. Ve bu projeyi yazdık. Proje sadece müzik olarak gözüküyor ama aslında bu işin sadece hani bir müzik aracı kısmı oldu. Çocuklar müzik sayesinde hani haftada iki gün müzik atölyelerimiz vardı. Ee, yaklaşık olarak yüzde seksene yakın bir okula devam oranı arttı. Çünkü Hı -hı. çocuklar okula isteyerek Hı -hı. gitmiyorlardı. Ee, bir mahalleden bahsettiniz aslında ve çocukların okula devam etmediğinden bahsettiniz. Hani birazcık mahalli neden özellikle o mahalle, çocukların okula devam etmeme sebepleri neydi ve... Ee, hani o mahalleye seçiş amacınız neydi? Birazcık bunlardan bahsederseniz ve sanırım Rabia sen o mahallede yaşıyorsun. Evet. Sen işin içindesin olanları daha çok görüyorsun. Anlatır mısınız birazcık? Tabii. Ee, genelde tınelim Mahallesi daha çok müzeye yakınlığı var. Ee, daha çok düğünlerde filan. Ee, düğünler dışında normal kahvehanelerin ee, dışında oturanlar da el nota dersleri ya da müzik öğretmenleri gelerek onların nota dersleri dışında keman dersleri, klarnet, kanun diye devam ediyor bu. Arazi bir mahallede fasıl yapıyorlar bizde. Ee, genelde düğünlerde şarkı söyleyenlerimiz var. Ee, ve ben de yani <gülüyor> bunlarla beraber aslında ben de buraya kadar yani Yani buralara kadar geldim. Ee, daha da yükseleceğiz inşallah. Ben birazcık mahallenin iç boyutundan <gülüyor> bahsedeyim. okul hani Okulu sevmemelerinin temel nedeni birazcık aile, aileden kaynaklarıyor. Çünkü mahalle tamamen bandırmanın merkezine yakın bir yerde ama bandırmaya da aslında bir, bir o kadar da uzak. Çünkü oranın halkını fazla kimse bilmiyor. Geçim kaynakları çok kısıtlı. Müziksenlik yaparak veya hurdacılık, e, kağıt toplama o tarz işlerle geçiriyorlar. Ve hani gelir kısıtlı. Çocukların da çalışması gerekiyor ki o mahalledeki bir çocukların hani birçoğu Bandırma Meydanı'nda serpak satarken falan da görebileceğimiz hani birçok çocuk var. Hani çalışmak varken hani çalışması gerekiyor, hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Fakat hani okul hani bu sırada ikinci plana düşüyor. bize biraz da hani bu konu yüzünden mahalleye biraz geliştireceğiz. Peki proje ne zamandan beri yürütülüyor? Ya projenin e, ritim atölyelerinin başlaması Ocak ayında başladı. Daha öncesinde tabii e, projenin gereken eksikliklerini tamamlanması için biz Şubat ayından itibaren çalışmaya başladık. Peki mahallenin profili ortada. Müziğe yatkın bir mahalle. Çocuklar da bundan keza aynı şekilde. Evet. Peki dediniz müzikle bir şeyler yapalım. Okula mı haber verdiniz? Yoksa devamında nasıl oldu? Öğrencilerle irtibata nasıl geçtiniz? Ya da müzik hocalarıyla nasıl konuştunuz? E, biz... 2010 yılında Atatürk İlköğretim Okulu'yla yürüttüğümüz bu projede 2010 yılında Atak adına verdiğimiz Toplum Yönleri Vakfının bir organizasyonu var. Üç gün sürüyor. Daha önceden okula e, boyasını yapmıştık, sıralarını falan yenilemiştik. O tarzda hani sürekli bir diyalog halinde olduğumuz bir okuldu. Mahalleden de tanıdığımız müz müzisyen abiler vardı. İlk başta müzisyen abilerle bu projeyi konuştuğumuzda hani okul müdürüyle de konuştu, hani konuşun eğer hani onun da fikri uygun görürse fikrinizi. ...olabilir diye söylemişlerdi. Biz de direkt okul müdürüyle diyalogumuz olduğu için gittik konuştuk. Bu projede tam e, okul müdürünün istediği bir projeymiş aslında. Çünkü e, Milli Eğitim'in de Benderliğin projesi var buna benzer. Hı hı. Onu yürütmeye çalışıyorlardı ama yürütemiyorlardı. Onlar için de tam bir biçilmiş kaftan oldu. E, peki bu çalışmalar nerelerde uygulanıyor? Çalışma mekanlarınız neresi? Çalışma mekanlarımız normal e, sene içinde okulda oluyor. Okulun boş bir e, konferans salonu tarzında bir yeri var. Çalışmaları orada yapıyoruz. Eğer e, çocuklar diğer çocukların okuldan gitme saatinden sonraysa bahçede çalışıyorduk. Çünkü bahçede e, sesler karışmıyordu, daha net ses alınabiliyordu. O yüzden bahçede yapıyorduk. Yaz döneminde ise yaptığımız 15 günlük dönemsel yaz projesinde belediyenin kültür merkezi vardı. Kültür merkezinde yapıyorduk çalışmalarımızı. Peki Rabia e, okula geldiler böyle bir proje var dediler. Arkadaşlarının ve senin bakış açı nasıl oldu? Ee, gerçekten sevindik hepimiz sevindik. Ee, okul müdürüyle konuştuk hatta biz bu konuları. Hocam böyle bir e, et, böyle bir proje var ve e, biz de e, müzik tarzından baktığımız için bize daha çok mutluluk verdi. Çünkü okulumuzda genelde e, ya müzikle uğraşıyoruz. E, ...müzik daha bir kapsama alanımız bizim. E, o yüzden böyle bir şey de e, yani çok sevindik hepimiz. Öyle oldu. Peki e, nasıl seçtiniz öğrencileri katılacakları bir seçme oldu mu? E, ben söyleyeyim. E, baştan zaten İdris hocamız bize bir duyuru yapmıştı. E, bunun dışında ise İdris hocaya işte herkes ismini yazdırıyordu. Öylelikle işte seçme yapıldı. Sonra zaten hocamız geldiği zaman belirli kişileri seçecekti. O şekilde oldu. Ben ilave olarak aslında bizim seçmelerimiz birazcık yetenekli olan çocukları aldık. Yeteneği hani çok az, hani yeteneği olup da geliştirememiş olan çocukları alamadık. Çünkü projeyi 23 Nisan'a yetiştirmek istedik. Çocuklar için o kadar anlamlı bir günde projenin sunumunu yaparsak çok güzel olacağını düşündük. Bu yüzden yetenekli çocukları aldık. Hani çünkü bir, bir buçuk aylık falan bir süreç kalmıştı o seçmeleri yaptığımızda. O yüzden dolayı hani yetenekli çocukları aldık. 23 Nisan'dan sonra da diğer çocukları ilave etmeye başladık. E, peki Rabia senin bu çalışmada görevin neler, neler yapıyorsun, sorumluluğun ne? Benim bu çalışmadaki görevim solistim. Ayrıca şarkı buluyoruz, söylüyoruz. Eğer uygun olmayan bir şarkıysa o şarkı değiştirerek devam ediyoruz buna. Burada... ...sahnelere, işte konser için hazırlanıyoruz. Gerekse sesimizi ölçerek başlıyoruz. Diyafram çalışmaları yapıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Ne tür şarkılar söylediniz peki? Ekip kaç kişilikti? Hangi müzik aletleri vardı? Yaklaşık olarak 20'ye yakın öğrencimiz vardı. Daha sonradan bırakanlar oldu. Gelmek isteyenler oldu. Ama 20-22 o civarlarda dolanıyordu. Daha sonradan katılmak isteyenler oldu ama sayı fazlalaştıkça çalışmalar çok yavaşladığı için bunu arttıramadık ama önümüzdeki dönem arttırmayı planlıyoruz. Enstrüman olarak da ilk dönemde keman, kanun, klarnet, darbuka bir de ork vardı. Daha sonradan yaz dönemsel projesinde ise yan flüt, ney, ork, bateri, elektro gitar bir ton hani enstrümanı da ekleyebildik. Yaklaşık son dönemde 17'ye yakın enstrümanımız vardı. Ee, peki çocuklara, arkadaşlarımıza kimler nasıl ders veriyor, kimleri nasıl seçiyorsunuz eğitim gönüllerini? Aslında eğitmen olarak biz kendi e, Toplum Gönülleri Vakfı'nda gönüllülük yapan e, gençleri tercih ediyoruz. Ki ritim öğretmenlerimiz var, pardon ritim eğitmenlerimiz. Gökhan Göksünlü ve Ahmet, Ahmet Ural. Onlar toplum gönüllerinde aktif olarak gönüllüler ve ayrıca bu projede yer alıyorlar. Sadece ses ve keman öğretmenimiz dışarıdan, kendi gönüllerimizden onu bulamadık. Bizim örgütlenmemizde öyle birisi yok. O yüzden onu da dışarıdan yardım aldık. Ee, peki proje oldu. Devamı geldi. Birkaç kere sanırım tekrar ettiniz bu şenlikleri diyelim. Peki devamında sadece bu okula bağlı mı kılınacak, başka okullara, başka şehirlere ya da bandırmanın başka ilçelerine dağılacak mı proje? Erdek'te yaptığımız konser sonucunda Erdek Belediyesi bu projeyi de Erdek'te sürdürülmemizi istedi. Bir de yaz dönemsel projesine katılan 25 tane gönüllümüz vardı. O gönüllerimiz arasından da kendi örgütlenmelerinde yapmak isteyenler oldu ve hani çalışmalarına da çok yakın zamanda başlayacaklar. Ayrıca biz de bu projenin Türkiye'de A bir proje olması için gereken çalışmaları sürdürüyoruz. Yakında inşallah bütün örgütlenmelerimize bize <gülüyor> ulaştıracağız. E, bugünkü aramızda da konuklarımızın seslendirdiği bir parçayı dinleyeceğiz. E, şimdi kısa bir ara verelim ve parçamızı dinleyelim. ...parçamızı dinledik, tekrar birlikteyiz. Peki çalışmaları nasıl hazırlanıyorsunuz? Ee, konserleri mi? Evet. Ya konserleri zaten bu ritim atölyeleri ve ses atölyeleri olurken... ...o konserde verilecek parçalar üzerinden gidiyoruz. İlk başta kendi çalışmalarını yapıyorlar. Daha sonra e, yarım çalışma bir saatse yarım saati normal kendi çalışmaları... ...yarım saatte konseri hazırlık olarak gidiyordu. Peki ne tür parçalar söylüyorsunuz? E, eğlenceye çok düşkün olduğunuzu söylediniz Rabia. Eee... Genelde arkadaşlarımız daha çok pop şarkılar istiyor. Yani poplar daha e, ilgi çekiyor onlar tarzında. E, biraz da batı müziği e, şeklinde devam ediyor. Şu anda fazla bir şey yok hakkında. <gülüyor> e, peki aslında... Ramazan bir profilden bahsettiniz. Mahallenin ve okulun profili. Okuldan kaçan öğrenciler, serpak satmak zorunda kalan aslında dezavantajlı bir gruptan evet. bahsettik. Peki evet. bu çalışmalar olduktan sonra hem Ramazan senin gördüğün okula devam oranı arttı mı? Ya da Rabia senin gördüğün arkadaşların arasında okula sevgi arttı mı? istek arttı mı? Hani profilde bir değişiklik oldu mu? Aslında elle tutulur sonuçlarınız var mı? Ya ben ondan kısaca bahsedecek olursam okula katılım oranı artma oldu. Bunu hmm. okul müdüründen hani canlı olarak duyduk. Okula sevgiden bahsedecek olursak hani birçok çocuktan şeyi duyabiliyorum artık hani biz de okula düzenli olarak geleceğiz yeter ki bizi de projeyi alın <gülüyor> tarzında şeyler oluyor. Farklı okullardan katılmak isteyen öğrenciler var. Hani o konuda başarılıyız, <gülüyor> başarıya ulaştık. Ee, aslında daha çok ilgi ha, önceden ilgi göstermiyorlar göstermiyorlar mı derseniz ilgi gösteriyorlardı daha da çok artsa ee, ayrıca arkadaşlarımızdan ben şunu da duyuyorum ya biz neden giremiyoruz bu projeye neden böyle dediklerini çok duydum ee, aslında arkadaşlarımız kaçınmış ortamı o yüzden öyle şeylerden çıkıyor peki konser çalışmaları dışında başka birlikte yaptığımız çalışmalarda var mı ya sadece konser dışında yaptığımız bu yaz döneminde yaptığımız yaz dönemsel projesi vardı. Sadece e, ses veritimi olarak gitmedi. Çocuklara mesleki atölyeler yaptık. Sağlık atölyesi yaptık. Çocuk hakları atölyesi yaptık. E, katılımcılarla kendi aralarında günlük bir yarım saat, bir saatlik bir paylaşım araları oldular. Bunu burada hani konuşacakları konuları falan kendileri belirlediler. Hani o şekilde bir paylaşım alanı sağladık. E, e, aslında Rabia buradan Ramazan anlatırken sürekli çok mutlu bir şekilde kafa sallıyor. Belki Rabia'nın söyleyecekleri vardır bu konuya ilişkin. E. Evet, paylaşım e, dedi, Ramazan abimiz. Paylaşımda e, çok güzel bir randevu geçiriyorduk. E, herkes body dediğimiz bir mesele var. Herkes body'siyle beraber e, randevuya çıkıyordu. Konuşuyorduk yarım saat, bir saat. Bazen fazla da sürüyordu. Ama gerçekten çok güzel bir Bu badiden kastın. Ee, ben şöyle bahsedeyim. Ee, gelen her katılımcıya bir tane çocuğun sorumluluğunu verdik. Tamamen onunla ilgileniyordu. Denize girdiğinde onun yanında oluyordu. Ve de günlük bir saat bir konu, e, muhabbet ar e, araları oluyordu. Orada hani bilgilendirme amaçlı yapılmış <gülüyor> bir şeydi. Kendi aralarında bir bilgi paylaşımı oluyordu. Rabia çok güzel geçmiş sanırım. Senin için <gülüyor> evet, çok gülümse evet. anlatıyorsun. <gülüyor> Çalışmaları işlemenizde e, ailelerin tepkileri nasıl oldu? E, ailemizden daha da çok hızlı tepkimeler aldık. Daha doğrusu daha da çok özgüvenli, güvenlerimiz arttı. Daha çok bize güveniyorlar dedik. Daha çok müzik konusunda ilerlediğimizi düşündüler. Her konserimizde gerçekten çok teşekkür ederiz. Her konserimizde yanımızda olan ailemiz, arkadaşlarımız, dostlarımız o şekilde devam ediyordu. Peki aslında demin çocuk haklarıyla da ilgili bir çalışma yaptığınızdan bahsettiniz. İçeriği nasıldı, neler yaptınız ve sonrasında Rabia sen neler hissettin, neler düşündün, çalışma nasıl geçti senin için? Evet, çocuk hakları atölyesi yaptığımızda bu atölye bir gün boyunca sürdü. Hı hı. Aslında herkesin bilmesi gereken fakat birçok çocuğun ve ailenin bilmediği şeylerdi. Ki bizim atölye yaptığımız çocuklarda da hani bu eksiklik vardı. Mesela e, ben çok iyi hatırlıyorum bir gün yolda yürürken böyle bir atölye muhabbetini yapıyorduk e, meslek atölyesini. Çocuk e, bizim ne haklarımız varmış diye soranlar oluyordu. Hani ben o gün e, organizasyon dolayısıyla aslında atölye yaralamadım. yer alamadım. Rabi anlatırsa o konuyu. E, evet Murat Hı. abimiz vardı. Murat abimiz genelde e, bir çok çocuğun dışarıda okumayıp yani eğitim göremeyen... Çocuklarını dışarıda işte serpak satarak ya da babasının verdiği emirler üzerinde ilerleyerek bazı konular anlatıp hatta bizim ne düşündüğümüzü falan e, kağıda yazdık. E, bu şekilde devam etmiştik ve onları okumuştuk hatta. Öyle olmuş. Peki e, çevrende arkadaşlarında gerçekten çocuk haklarından bir haber olan ve bu çalışmaya katıldıktan sonra öğrenen arkadaşlarım var mı? E, aslında çoğu arkadaşım... E, bazı şeyleri daha iyi öğrenmiş. Ee, bazı arkadaşlarım ise e, sallayıp gidenler daha çok. Yani e... aslında genel olarak bir gelişme var evet, sanırım. Var. <gülüyor> hani evet var. Arkadaşların arasında da senin için de belki vardır. Hani bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik aslında. Evet. Bir yararlı oldu. <gülüyor> oldu. Ee, aslında programımızın sonuna geldik. Daha bir sürü şey sorabiliriz. Ama benim öncelikle merak ettiğim bir şey var. Ramazan senin buna cevap vermen daha uygun olur. Fon bulabiliyor musunuz? Çalışmalara desteği nereden elde ediyorsunuz? Ve belki de buradan sesimizi birilerine duyurabiliriz. Gelecek çalışmalar için, gelecek etkinlikler için. Belki bununla ilgili bir şey söylemek istersin. Ya, projeler için fonu genelde vakfımızdan karşılıyoruz. Ama e, tabii büyük bir çoğunluğu hani %40'ı vakıftan karşılanabiliyorsa... ...geri kalan da yerel kaynak... ...hani yereldeki bulduğumuz şirketlerden... ...sponsorluk şeklinde ayarlıyoruz. Tabii bu bizim için yeterli mi değil... ...çünkü bir A projesi olmasını istiyoruz... ...bunun için de... ...bir sponsor gerekli, destekçi lazım. Şu anda hani o fon araştırmasını yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda... ...bulduğumuzda herinde bir sevgin ritmi olacak. <gülüyor> e, programımızın sonuna geldik... ...fakat son olarak ne söylemek istersiniz? Rabia genel olarak mesela. E, genel like e, programa katıldığım için çok mutluyum. E, i̇lk kez bir program olduğu için ayrıca bir mutluluk veriyor bana. E, güzel şeyler paylaştığımızdan eminim. E, sorduğunuz soruların cevabını almışsınızdır inşallah. E, son olarak bunları kullanmak istiyorum. <gülüyor> e, sorduğunuz soruların cevabını almışsınızdır umarım derken. E, sanırım dinleyiciler senin yüzün ifadesini görse... Ee, ve senin yüzünün mutluluğu, hani senin yüzündeki mutluluktan Ramazan'ın yüzündeki gülecikleri görse... ...gerçekten dört dörtlük bir işin ortaya çıktığını anlayacaklar. Çünkü sen sürekli anlatırken bile bir heyecanla, güleç bir yüzle anlatıyorsun ki bu şahane bir durum. Ramazan sen ne söylemek istersin? Ya ben son olarak biraz proje hakkında konuşayım ondan sonra <gülüyor> bitirebilirim ee, Ben kısaca bir toplum üzerindeki yansımasından bahsedecek olursam... ...daha önceki e, Çınar Mahallesi'ne olan bakışta şimdiki... Çınarlı Mahallesi'ne bakış arasında birçok hani farkı ortaya çıktı. Çünkü daha önceden Çınarlı Mahallesi'nin neresi olduğunu bilmeyenler bile vardı. Orada kimler yaşıyor, neler yapıyor, neyle geçiniyorlar. hani Hiçbir fikirleri yoktu. Şu anda hani bu zamana kadar olan bölümde biz bunu başarmaya çalışıyorduk ve başardık. Şimdi daha çok çocuklar üzerinden, çocukların gelişimine daha da çok önem vererek ilerleyeceğiz. Ayrıca e, projemizin yaygınlaşması için bir de internet sitesi oluşturduk sevginiritmi.com ve sevginiritmi.org Bu internet sitesinden de daha tam olarak tamamlanmadı ama gerekli bilgilere ulaşabilirler. E, programımıza katıldıkları için Rabia'ya ve Ramazan'a çok teşekkür ediyoruz. Küçük bir hatırlatma. E, bizim de bir mail adresimiz var. Programla ilgili öneri, şikayet ve dileklerinizi sözküçünradyo.com adresine yollayabilirsiniz. Merakla düşüncelerinizi bekliyoruz. E, bu arada e, Twitter ve Facebook sayfamız da var. Oraları da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Konuklarımıza da teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek.